Tabii ki e, Müslümana düşen asla ve asla beddua etmemektir. Ama bazen öyle canı yanar ki, insanların öyle canı yanar ki e, beddua ederler. Yani keşke etmeseler ama ederler. E, burada mesela sevgili peygamberimizin uygulaması bizim için esastır. Peygamber Efendimiz diyorlar. E, <gülüyor> Normalde böyle mert düşmanlarına karşı, mert olan düşmanlarına karşı beddua etmemiştir. Mesela savaşta kendisine ya bu düşmanlarına bir beddua et de Allah bunları kahretsin dedi, denildiği zaman savaş esnasında bile bu bedduayı sevgili peygamberimiz yapmamıştır. Ama şayet bir kalleşlik yapılmışsa kendisine, bir kalleşlik yapılmışsa o zaman demiştir ki Allah'ım şu kişileri sana havale ediyorum. Mesela sevgili peygamberimiz Kabe'de namaz kılıyordu Mekke'deyken. Peygamberlerin ilk, ilk yılları daha henüz Medine'ye hicret etmemiş. Orada e, müşriklerden birisi dedi ki ya kim falan yerde bir deve kesildi. Kim o devenin affedersiniz işkembesini getirir. Şu Muhammed secdede iken onun üzerine bunu atar. Birisi dedi ki ben dedi yaparım dedi. Yani adam güya büyük bir kahramanlık sergileyecek. Yani yalaka işte evet. tam bu. Ee, gitti ve o işkembeyi getirdi. Peygamberimiz secdede iken onun üzerine bıraktı. Peygamberimiz e, o, o kadar ağır ki demek ki kalkamadı secdeden ve o esnada Hazreti Fatıma gelerek sevgili peygamberimizin üzerindeki o işkembeyi aldı ve peygamber efendimizi kurtardı. Şimdi bu bir kalleştik. Peygamberimiz onun için orada da bir de gülüştüler Mekke müşrikleri. Ha ha ha diye böyle katıla katıla güldüler, gülüştüler böyle. Allah'ım işte şu kimseyi sana havale ediyorum, şunu sana havale ediyorum. 5-6 tane müşriğin ismini orada saydı ve gerçekten de bunlar kimisi bunları canavarlar parçaladı, aslan parçaladı, işte kurtlar yedi falan. Bunların başına da bunlar geldi. Yani böyle bir durum söz konusu olduğu zaman insanlar Allah'ım şu kimseyi sana havale ediyorum diyebilir. Yani böyle bir kalleşlik olmasa bile falan kimse sana havale ediyorum yarabbi diyebilir. Veyahut da bunun en bariz örneği işte inneme eşku be ve huzni ila Allah. Yani bu bile yeter. Allah'ım ben hüznümü şikayetimin sana arz ediyorum demek bile yeter. Kişi kişi bunaldığı zaman bunu söyleyebilir. Yani söylediği zaman günahkar olmaz. Söylediği zaman ahirette bir kötü bir durumla da karşılaşmaz. Bazıları hani diyor ya eğer beddua edersen işte seni çok bekletecekler işte bilmem sen cennete giremezsin o insanla helalleşinceye kadar böyle bir şey de söz konusu değil. Bazen öyle oluyor ki insanın canı yanıyor çaresiz durumda kalıyor ve o zaman Allah'ın falan kimseyi sana havale ediyorum diyebiliyor.